5701 Haçlıcıyla ilgili nedir İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. ediyor. Ukbe'nin kız kardeşi yürüyerek haçlıcı yapmaya niyet etmişti. Ukbe onun bu işi yaya olarak yapamayacağını Resulullah Aleyhissalatu vesselam söyledi. Aleyhissalatu vesselam. Allah kız kardeşinin yayan yürümesinden müstan iyidir. Bilsin ve bir deve kurban etsin buyurdular. Bir rivayette Allah Kız kardeşinin Beytullah'a yayan yürümesi sebebiyle bir şey yapacak değildir buyurulmuştur. 5702 Haçkıla ilgili nedir? Hz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam iki oğlunun omuzlarına ardılmış olarak yürümekte olan bir ihtiyar görmüştü. Bunun derdi ne de böyle yürüyor diye sordu. Yürümeye etmiş dediler. Şurası muhakkak ki Allah bu bir çarenin kendine eziyet etmesinden müstaniyidir buyurdular ve hayvanın abilmesini emrettiler. 5703 Malla ilgili nedir H.Z. Ayşe Rab'i Allah'u An'a demiştir ki, Kim malım kave yolunda feda olsun diye nezir ederse, ona yemin kefareti gerekir. Kim de bağışlayacağı malı tayin edip belirlerse, o malı çıkarması gerekir. Hatta bu mal itse birden fazla bile olsa, bu hadisin yemin kefareti gerekir ibaresine kadar olan kısmını, muhattada İmam Malik tahriş etmiştir. Geri kalan kısmını ise rezin etmiştir. 5704 Malla ilgili nedir? İmam Malik'ten rivayete göre, kendisine, malın Allah yolunda sadakadır diyen kimse hakkında sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Üçte birini sadaka yapar. Zira, aleyhissalatu vesselam, Ebu Lübabe Allahu anh, günahı işlemiş bulunduğun kavminin yurdunu terk edip, sana mücavir olacağım. bu da Allah ve Resulüne tasadduk edeceğim dediği vakit, bu maldan ipse birinin başı sana kifayet eder demişti. 5705 Malla ilgili nedir? An-i İbnu Şua'y an-Ebihi an Allahu -an -an radıyallahu anh, anlatıyor. Bir kadın gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Ben senin yanı başımda ders çalmaya nezrettim dedi. Aleyhissallatu vesselam. Necini yerine getir, buyurdular. 5706. Malla ilgili nezir, rezin şu iadeyi kaydetti. Kadın dedi ki: Ey Allahın Resulü! Çıktığında azmeden sağ salim ve dönersen sana zafer alameti olarak ders çalı vereceğim diye nezrettim. Resulullah aleyhissallatu vesselam bu talep üzerine. Eğer nezrettiysen haydi nezrini yerine getir. Yoksa böyle bir şey yapma buyurdular. 5700'leri, malla ilgili nezir, Sabit İbn-i Dâhâk'da Allah'u an anlatıyor. Bir adam, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, ben şu şu yerde bir kurban kesmeye nezrettim dedi. Zikrettiği yer, cahiliye insanların kurban kestikleri bir yerdi. Aleyhisselatü Vesselam, orada, kendisine ibadet edilen cahiliye kutlarından biri var mı diye sordu. Adam hayır deyince peki orada onların bayramlarından bir bayram kutlanıyor mu diye sordu. Onlar yine hayır deyince öyleyse Necun'u yerine getir emrettiler. 5708 Masiyetle ilgili nedir? PZ Allahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Masiyette günah şeylerde nezir yoktur. Bunun kefareti de yemin kefaretidir. 5709 Masiyetle ilgili nezir İbn Am İbn ve Asr'da Yahla Allahu anhuma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki ancak kendisiyle Allah'la hazretlerinin rızası talep edilen şeylerde nezir vardır. Sıla-i koparma üzerine de yemin yoktur. 5710 Masiyetle ilgili nezir İmran İbni Hüseyin Rab'iyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ne bir masiyette ne de insanoğlunun malik olmadığı bir şeyde nezir yoktur. 5711 Masiyetle ilgili nezir, Yahya İbni Sayık radıyallahu Anh anlatıyor. Kasım İbnu Muhammed'in şöyle söylediğini işittim. İbn Abbas radıyallahu Anh'ıma bir kadını gelip, Ben oğlumu kurban. Etme nez ettim. Ne dersin dedi. i̇bn Abbas ona. Oğlu kesme. Yeminine karşı kefarette bulun diye cevap verdi. Bu cevap karşısında orada bulunan başlı bir zat. Bu nezirde nasıl kefaret olur dedi. i̇bn Abbas açıkladı. Allah-u Teala Hazretleri kuran ki Kerim'de. Hanımlarına zıhar yapanlarınız bilsin ki. Bu sözleriyle hanımları onların anneleri olmuş olmaz. Gerçekten onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Mücadele iki buyurmuş. Sonra da gördüğün gibi, bu tuzhaya bulunanlara kefaret takdir etmiştir. 5712. Masiyetle ilgili nedir? Muhammed İbnu Muteşir anlatıyor. Bir adam, Allah, düşmanından kurtardığı takdirde kendisini kurban etmeye nev etmişti. Durumu gelip İbnu Abbası ya Allahu amin'e sordu. O da. Hizmetçisi Mesruk'a sormasını söyledi. Adam ona sorunca, Mesruk, sen kendini kurban etme. Çünkü, eğer mümin biriysen, mümin bir canı öldürmüş olacaksın. Yok eğer kafirsen, cehenneme gitme de acelecilik etmiş olacaksın. En iyisi, bir koç al. Bunu Müslümanlar için kes. Çünkü İshak aleyhisselam senden daha hayırlıdır. O bir koç ile ilgilendi diye cevap verdi. Adam bu cevabı İbn-i Abbas radıyallahu anhümaya haber verdi. Bunun üzerine, sana, ben de böyle fetva vermeyi düşünmüştüm dedi. 5713 Masiyetle ilgili nedir Ukbe i̇bn Amir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki, Nezir kefareti, başka bir şey zikredilmemişse yemin kefaretidir. 5714 Masiyetle ilgili nedir? İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Nezir iki çeşittir. Kimin nezri Allah'a taatla ilgili ise bu nezir Allah'a içindir. Bunda vefa gerekir. Kimin nezri de Allah'a masiyetle ilgili ise işte bu nezir şeytan içindir. Bunda vefa yoktur. Böyle bir nezirde bulunan kimse, Nezli için. Yeminde olduğu gibi kifarette bulunur. 5715 Niyet ve İhlas. H.Z. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Ameler niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise. Onun hicreti Allah ve Resulü nedir? Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalı veya nikahlanacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeydir. 5716 Niyet ve İhlas i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Allah bir kavme azap indirdi mi? O azap, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra, Kıyamet gününde herkes niyetlerine ve analerine göre diriletilirler. 5717 Niyet ve İhlas i̇bn Abbas radıyallahu anh) anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Kim kırk sabah Allah'a ihlaslı olursa, Kalbinden lisanına hikmet çeşmeleri akmaya başlar. 5718 Nesihat ve Meşiret Temin-u Dari radıyallahu anh anlatıyor. Dersulullah aleyhissallatu ve selam, din mescitten hayırhahlıktan ibarettir demişti. Biz sorduk, ey Allah'ın vesulusu, kimin için hayırhah olmaktır? Allah için, Allah'ın kitabı için, dersulu için ve Müslümanların imamları ve hepsi için buyurdular. 5719. Mescit ve meşiret kime inme i olmayan bir fetva verilmişse, bunun günahı ona fetva verene aittir. Kim? Bir kardeşine. Gerçeğin başka olduğunu bile bile. Farklı bir irşada bulunursa ona ihanet etmiş olur. 5720 Mesihat ve Meşiret Ümmü Seleme ve Ebu Hurer'e radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Müsteşar Mütemendir. 5721 Uyuma ve Uyanma Adabı Abbat İbn-i Temim'in amcasından naklettiğine göre Amcası Resulullah aleyhissalatu vesselam-ı mercide, ayaklarından birini diğerinin üzerine koymuş vaziyette sırt üstü yatarken görmüştür. İmam Malik-i kaydetmiştir. İbn-i Müseyyid'den bana ulaştığına göre Hazreti Ömer ve Osman radıyallahu anhüma da böyle yaparlardı. 5722 Uyuma ve Uyanma Adabı H.Z. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Birimiz sırt üstü uzanıp, sonra da ayak ayak üstüne atmasın. 5723 Uyuma ve Uyanma Adabı H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam karnı üzerine yatmış bir adam görmüştü. Hemen müdahale edip, Bu Allah-u Teala hazretlerinin sevmediği bir yatıştır buyurdular. 5724 Uyuma ve Uyanma Adabı H.Z. Cabir-i Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Kişinin korkulu olmayan damda uyumasını nehyetti. 5725 Uyuma ve Uyanma Adabı Ünlü Serem Ailesinden biri rivayet etmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağı insanın kabrine konduğu şekildeydi. Mescid'e baş tarafındaydı. 5726 Uyuma ve Uyanma Adabı İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam geceleyin kalktı. Kazayı hacette bulundu. Yani belletti. Arkadan ellerini ve yüzünü yıkadı. Sonra, tekrar uyudu. 5727. Uyuma ve uyanma adabı. i̇bn Ömer radıyallahu anhüme. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı kabenin avlusunda gördüm. Elleriyle şöyle ihtiba edip oturmuştu dedi ve ihtiba oturuşunu göstererek tarif etti. Bu kursu sahidi. 5.728 Uyuma ve Uyanma Adabı H.Z. Ayhe Allahu Anh'ın anlattığına göre kişinin namazda elini boş böğrüne koyması mekruh addederdi ve bunu Yahudiler yapar derdi. 5.729 Nifak İbn-i Am' İbn-i As Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Dört haslet vardır. Kimde bu hasletler bulunursa, O kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, Onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir. Emanet edilince hiyanet eder. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Husumet edince haddi aşar. 5730 Nifak H. Z. Huzeyfer Adıyallahu An anlatıyor. Nifak Resulullah ve selam devrinde vardı. Şimdi ise, imandan sonra küfür vardır. 5.731 Nifak Esved Rahimehullah anlatıyor. H. Z. Abdullah İbnu i Mesud Adıyallahu -e An'ın dert halkasındaydık. H. Z. Allah'u An geldi ve yanımızda durup bize selam verdi ve Nifak en hayırlı bir kavme indirildi, dedi. Esvede hayretle, Sübhanallah, Aziz ve Celil olan Allah, münafıklar cehennemin en aşağı derekesindedir, Nisa 145 buyuruyor, dedi. Bunun üzerine Abdullah tebessüm etti. Huzeyfe de Mescid'in bir kenarına oturdu. Derken Abdullah kalktı ve arkadaşları da dağıldılar. Huzeyfe beni çağırmak için bana bir çakıl attı. Yanına geldim. Bana. Abdullah'ın gülmesi tuhafıma gitti. Halbuki o benim söylediğimi bilen birisi. Yemin olsun nifak. Siz tabilerden daha hayırlı bir kavme indirildi. Onlar nifaktan sonra tevbe ettiler. Allah da teybelerini kabul etti dedi. 5.732 Nifak İbn -e i müleyke müleyk anlatıyor. Rahimehullah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın ashabından olup da belir Gazvesine katılanlardan 30 kadarına yetiştim. Hepsi de kendi hesabına nifaktan korkuyorlar ve dinlerinde fitneye düşmekten kendilerini emniyette hissetmiyorlardı. 5733 Yıldızlar İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Kim? Allah'ın zikrettiğinin gayrısı için yıldızlar ilminden bir bak iktibas ederse sihirden bir şube iktibas etmiş olur. Müneccim kahindir. Kahinde sihirbazdır. Sihirbaz da kafirdir. 5734 Yıldızlar Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir. Kim yıldızlarla ilgili bir ilim iktibas etmişse sihirden bir hübe iktibas etmiş demektir. Yıldız ilmi arttıkça sihir ilmi de artar. 5735 Yıldızlar Zeyd İbni Halid radıyallahu an’ anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam hudebiye de Bize Geceleyin Yağmur'un peşinden sabah namazı kıldırmıştı. Namazı bitince cemaatin önüne geçti ve Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz buyurdu. Cemaat, Allah ve resul bilir dediler. Allah-u Teala Hazretleri, Kullarımdan, Bir kısmı bana mümin, Bir kısmı da kafir olarak sabahladı. Allah'ın fazlığı ve rahmetleriyle bize yağmur yağdırdı diyen bana mümin. Yıldızları da inkar edici olarak sabahladı ki de salanca, salanca yıldız sayesinde bize yağmur yağdırıldı dediyse o da bana kafir. Yıldız mümin olarak sabaha erdi dedi buyurdular. 5736 Yıldızlar Ebu Said Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki eğer Allah Teala hazretleri kullarından yağmura beş yıl tutup sonra gönderecek olsa İnsanlardan bir grubu kafir olur ve, Micrih yıldızı sebebiyle yağmura kavuştuk derdi. 5737 Yıldızlar, Katade Rahimehullah demiştir ki, Allah bu yıldızları üç şey için yaratmıştır. Onları Sema'nın zihneti kıldı. Sema'ya yükselip, haber toplayan şeytanlara atılacak taşlar kıldı. Kendileriyle istikamet tayin edilen alametler kıldı. Kim yıldızlar hakkında başka yorumlar yapmaya kalkarsa hata eder ve nasibini zayıf eder. Kendisini ilgilendirmeyen ve bilgisi olmayan hatta bilmekte peygamber ve meleklerin bile açık veriştikleri bir hususta kendini külfete sokar. 5738 Yıldızlar Ve bir de aynısını rivayet etmiş ve şu ziyadeyi kaydetmiştir. Allah'a yemin olsun. Allah hiç kimsenin ne yaşamasını, ne ölmesini, ne de rızkını herhangi bir yıldıza bağlamıştır. Bunu söyleyenler Allah hakkında yalan düzüyorlar ve kendilerine bahaneler uyduru yukarı avunuyorlar. 5739 Hicretler Bera İbn-ül Aziz'e Allahu an anlatıyor. H. Z. Ebu Bekir'e Allahu an evinde babama uğradı. Ondan bir semer satın aldı. Babam Azibe. benimle, oğlu gönder. Onu evime kadar götürüversin dedi. ''Babam bana, hay onu götürüver'' dedi. Ben de götürüverdim. Babam onunla beraber çıktı. Bedelini alacaktı. Babam, Ebu Bekre, ey Ebu Bekr, Resulullah aleyhissalatu selamla hicret ettiğin gece ne yaptınız?'' diye sordu. ''Evet o gece yürüdük. Ertesi günde öğle vaktine kadar yürüdük. Yolumuz senha idi. Hiç kimseye rastlamadık.'' Önümüze uzun bir kaya çıktı. Kayanın henüz güneşin değmediği bir gölgesi vardı. Yanına konakladık. Ben kayanın yanına geldim. Resulullah aleyhissalatu vesselamın dudasında uyuması için elimle bir yeri düzledim. Sonra oraya bir post yayıp, Ey Allah'ın Resulü! Siz biraz istirahat buyurup şurada uyuyun. Ben etrafınızı gözetlerim dedim. Derken yatıp uyudu. Ben de. Çıkıp etrafını gözetlemeye başladım. Kayaya doğru sürüsüyle gelmekte olan bir çobanla karşılaştım. O da bizim gibi gölgeye sığınmak istiyordu. Sen kim neredensin ey delikanlı diye sordum. Medine veya Mekke'den bir adama aitti. Ben tekrar... Koyununda süt var mı dedim. Evet dedi. "Sağar mısın dedim. Tabii dedi ve sağmak üzere bir koyun yakaladı. Mehmet e kız. Toz, toprak, çer olabilir. Bunları bir çırp dedim. Dediğini yaptı. Beraberindeki bir kaba bir miktar süt sağdı. Benim de yanımda Resulullah aleyhissalatü vesselam için taşıdığım bir kap vardı. İçmede, de, onu kullanırdı. Sütü kendi kabıma aktararak ve vesselamın yanına geldim. Uyuyordu. Uyandırmak istemedim. Uyanıncaya kadar yanında durdum. Süte biraz su kattım. Dibi. Selinledi. Ey Allah'ın Resulü. Buyurun için dedim. O içti ben de memnun oldum. Sonra. Yola koyulma vakti gelmedi mi dedi. Evet dedim. Güneşin zevalinden sonra hareket ettik. Peşimize süraka İbn Malik ipni Cuşem düştü. Biz sert bir arazide yürüyorduk. Ey Allah'ın Resulü. Bize yaklaştı dedim. Üzülme. Allah bizim nedir buyurdu. ve Selam Süraka'ya dua etti. Derhal atının ön ayağı karnına kadar yere saplandı. Süraka. Anladım ki, siz bana ilendiniz. Ne olur benim için dua edin. Allah için ben de takipçileri sizden geri çevireceğim dedi. ve selam dua ediverdi. Adam kurtuldu ve geri döndü. Yol boyu her kime rastladı ise, ''Ben size bedel burada gereken aramayı yaptım kimse yok.'' dedi. Böylece her kime rastladı ise geri çevirdi. Hülasa, bize verdiği sözü tuttu. ''5740 Hicretler H.Z. Ebu Allahu an anlatıyor. ''Biz mağaradayken müşriklerin ayaklarını görüyordum. Onlar bu sırada başlarımızın üstündeydiler. Ey Allah'ın Resulü dedim.'' Onlar ayaklarının aşağısına bir bakacak olsa bizi mutlaka görürler dedim. Bunun üzerine, ey Ebu Bekr buyurdular. Ütüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne zannediyorsun? 5741. Ticaretler. Abdullah L B N U. Sadi adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına bir heyet olarak geldik. Ben, ey Allahın Resulü. Muhakkak ki ben. Arkamda. Artık hicretin sona erdiğini zanneden bir kavim bıraktım dedim. Aleyhisselatu vesselam. Küffa'la kıtal edildiği Müddetçe. Hicret sona ermeyecektir buyurdu. 5742. Hicretler. Yala İbn Ümeyye anlatıyor. Fetih günü babam Ümeyye'yi getirip. Ey Allah'ın Resulü. babamla hicret şartı üzere beyat yap dedim. Ama o. Onunla cihat etme şartı üzerine beyat yaparım. Artık hicret sona ermiştir cevabını verdi. 5743 Hicretler Sehni İbn-i Saad radıyallahu anh anlatıyor. Sahabiler İslami takvimin başlangıcını tespit ederken ne Resulullah aleyhissalatu vesselamın gizlet zamanına ne de vefat zamanına itibar etmediler. Fakat Medine'ye gelişine itibar ettiler. 5744 Resulullah'ın hediyeleri Hazreti Ebuhureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Hediyeleşin. zira hediye kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın komşusu kadından gelen hediyeyi hakir görmesin. Bir koyun paçası olsa bile 5745. Resulullah'ın hediyeleri Hz. Ebuhureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Hediyeyi kabul eder. Ona karşılıkta bulunurdu. 5.746 Resulullah'ın hediyeleri H.Z. Enes Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Bana bir koyunun inceye kadar ayağı hediye edilse kabul ederim. Böyle bir yemeği yemeye çağırılsam icabet ederim. 5.747 Resulullah'ın hediyeleri H.Z. Ali Rabiyallahu An anlatıyor. Kisra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bazı şeyler hediye etti. ve Vesselam ondan bu hediyeleri kabul etti. Diğer krallar da ona hediyede bulundular. O da onlardan bunu kabul etti. 5708 Resulullah'ın hediyeleri, İyaz İbn-i Himar Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir hediyede bulunmuştum. Bana, Müslüman mı oldun diye sordu. Hayır. Dedim. Ben müşriklerin hediyesini almaktan men olundum buyurdular ve hediye mi almadılar. 5749. Resulullah'ın hediyeleri. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Bir bedevi Resulullah aleyhissalatu vesselama genç bir deve hediye etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam ona mukabil altı genç deve verdi. Bedevi. Memnun kalmadı. Bu hal ve Vesselam'a ulaştı. Allah'a hamdü çeneden sonra, falan kimse bana bir deve hediye etti. Ben ona mukabil altı deve verdim. Buna rağmen memnun olmamış. Allah'a yemin olsun. Şu günden sonra muhacirler, Kureyşliler, Ensariler, Sakitliler veya Bezliler dışında kimseden, hediye almamaya azmettim buyurdular. 5750, Resulullah'ın hediyeleri, Ebu bu İmam Merdiviye an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kim bir kimse için şefaatçi olur. O da bu şefaatine karşı bir hediye de bulunursa, hediyeyi kabul ettiği takdirde riba kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur. 5751. Resulullah'ın hediyeleri bu barda İbnü's Samit radıyallahu an anlatıyor. Ben Ehli İsuf'dan bir kısım insanlara yazı ve Kur'an'ı öğretmiştim. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti. Ben de. Bu yay benim için büyük bir mal değil. Onunla Allah yolunda atış yaparım. Dedip Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a soracağım dedim. Dedip sordum. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Kendilerine yazı ve Kur'an öğrettiğim kimselerden biri bana. Bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben onunla Allah yolunda atış yaparım dedim. ''Aleyhisselatu ve Selam bana, eğer ateşten bir takı takınmayı seversem kabul et.'' diye cevap verdi. 5752 Hibre, i̇bn Abbas ve i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve Selam buyurdular ki, ''Bir kimse bir de bulunur veya bir de bulunursa, sonradan ile ve hücre etmesi ona helal olmaz. Sadece baba çocuğuna yaptığı bağıştan dönebilir.'' 5753. Hibe. Bir rivayete, Atiye veya hibesinden dönen, kusmuna dönen köpek gibidir denmiştir. 5754. Hibe. Yine İbn Abbas radıyallahu anhümadan mersu olarak şu hadis kaydedilmiştir: Kusmuna ruj edilen köpek gibi hibesinden dönen kimsenin kötü örneği bize yakışmaz. 5755. Hibe. Numan İbni Beşir Sabihallahu Anh'ın anlattığına göre, babası onun Numan'ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirmiş ve, Ey Allah'ın Resulü! Ben bu oğluma bir böyle bağışladım. Sen bu bağışıma şahit o demiştir. Aleyhisselatü Vesselam. Her çocuğuna böyle bir bağışta bulundun mu diye sormuş. Babası hayır deyince, öyleyse bağışından dön emretmiştir 5756 Hibre İbn-i ibn As anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'yi fethettiği zaman şu hitabede bulundu. Bilesiniz. Kocasının izni olmadan bir kadının kocasının malından bağışta bulunması caiz değildir. 5757 Hibre Bir başka rivayette de şöyle gelmiştir. Kocasının nikahında olduğu müddetçe bir kadına malından Hibre'de bulunması caiz değildir. 5758 Vasiyete teşvik İbn Ömer radıyallahu anhü anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hakkında vasiyet edebileceği bir malı bulunan Müslüman kimsenin vasiyeti yanında yazılı olmaksızın iki gece geçirmeye hakkı yoktur. 5759 Vasiyete teşvik İbn Abbas radıyallahu anhü. Ölen mal bırakmışsa eşine ve akrabalarına vasiyette bulunsun. Bakara 180 ayeti hakkında demiştir ki, Miras ayeti neshedinceye kadar vasiyet bu şekilde acıydı. 5760 Vasiyetin zamanı H.Z. Ebu Hurer'e Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a Hangi sadaka et aldır diye sorulmuştur. Sağlıklı ve fakirlikten korkup, Zenginliğe ümit bağladığın, Mala karşı cimli olduğun halde tasadduk. Etmen bu şekilde tasadduku, can boğazına gelip defalana şu kadar, seç bu kadar diyeceğin zamana kadar devam etir. O sırada yaptığın tasaddukun sana bir faydası yoktur. Çünkü malın, artık zaten birilerinin olmuştur. 5761 Sadakanın Miktarı, Sad-ı İbni Ebi Vakkat Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Veda açıkçı senesinde, ben de şiddet peyda eden bir ağrı sebebiyle yatmakta olduğum hastalığım için bana geçmiş olsun ziyaretine geldi. Ey Allah'ın üsürü dedim. Gördüğünüz gibi ağrım çok şiddetlendi. Ben mam mülk sahibi bir kimseyim. Bana varis olacak tek kızımdan başka kimsem yok. Malımı bitire ikisini tasadduk etmek istiyorum dedim. Hemen hayır. Olmaz buyurdular. Yarısı dedim. Yine olmaz buyurdular. Üçte birim, Dedim. Üçte birini mi? Üçte bir de çok. Senin varitlerini zenginler olarak bırakman. Halka ihtiyaçlarını açan fakirler olarak bırakmandan daha hayırlıdır. Sen aziz ve celil olan Allah'ın rızasını arayarak her ne harcarsan. Hatta bu. Hanımının ağzına koyduğun bir lokma bile olsa mutlaka onu sebebiyle bir kafa atlanacaksın buyurdular. Ben. Ey Allah'ın Resulü dedim. Ben arkadaşlarımdan sonra burada kalacak mıyım dedim. Eğer geri kalır, kendisiyle Allah'ın rızasını düşündüğün bir amel yapacak olursan, bu ameller sebebiyle mutlaka derecen artacak, merteben yükselecektir. Şunu da söyleyeyim. Sen daha yaşayacaksın. Öyle ki Allah seninle bir kısım kavimlere hayır ulaştıracak, diğer bir kısımlarına da şer buyurdular. Resulullah ve Selam sonra şöyle dua ettiler. Allah'ım, ashabının hicretini tamama erdir. Onları gerisin geri başarısızlıkla çevirme ve sözlerini hicret eli olan Mekke'de ölmüş olan Sa'd İbnu i Hali hakkında sarf ettikleri lakin zavallı. Sa'd İbnu i Havli'dir mersiyesiyle tamamladılar. 5762 Varise Vasiyet An-ı İbn-i Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın devesinin üzerinde hitabede bulundu. Ben devenin boynunun idim Deve durmadan iş getiriyor. Hayvanın salyası omuzlarımın arasına akıyordu. İşte bu esnada ve Vesselam'ın şu sözünü işittim. Allah-u Hazretleri her hak sahibine hakkını verdi. Bu sebeple varislerden biri lehine vasiyet yoktur. 5.763 Varise Vasiyet Talha i̇bn Musarrif anlatıyor. İbn-i Allahu Elfaradiyallahu An. Resulullah. Vasiyette bulundu mu diye sordum. Hayır dedi. Ben tekrar. Öyleyse. Kendi vasiyette bulunmaksızın halka nasıl vasiyeti farz kılar veya emreder dedim. Kitabullah'ı vasiyet etti diye cevap verdi. 5.764 Var ise vasiyet. Esvet İbn-i Yezid anlatıyor. Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın yanında, Hz. Ali'nin Resulullah ve vesselamın vasisi olduğunu söylemişlerdi. Resulullah ona ne zaman vasiyette bulundu. Öleceği sırada o benim göğsüme yaslanmış vaziyetteydi. Bir liğen getirtti. Kucağımda bükülmüştü. Öldüğünü bile hissetmedim. Öyleyse ona ne zaman vasiyet etti diye itiraz etti. 5765 Var ise vasiyet. An-ı İbni Şuay An-Ebihi anlatıyor. As-ı İbni Vail es, kendi adına yüz kölenin azat edilmesini vasiyet etti. Oğlu Hişan, ona bedel, elli tanesini azat etti. Oğlu da ona bedel geri kalan elliyi azat etmek istedi ve hele Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a re bir sorayım dedi. Ona gelip, Ey Allah'ın Resulü, babam, kendi adına, Yüz köle azat edilmesini vasiyet etmişti. Hişam onun adına 50 köle azat etti. Benim üzerime de 50 tanesi kaldı. Onun adına ben azat edebilir miyim dedim. Aleyhissalatu vesselam. Bana. Eğer o Müslüman idiyse. Ona bedel azat etseniz ve ona bedel sadaka verseniz ve ona bedel haçıkçı yapıverseniz bu ona ulaşırdı buyurdular. 5766. Yetimin vasisi. Ebu Zevr Allahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Ey Ebu Zevr, ben seni zayıf bir kimse görüyorum. Ben kendim için, sevdiğimi senin için de aynen severim. Öyleyse iki kişi üzerine emir olmayasın. Yetim malına da veylilik yapmayasın. 5767 Yetimin Vasisi, An-Ibn-i Şua'y An-Ebihi -an anlatıyor. Bir adam Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek, ''Ben fakirim. Hiçbir şeyim yok. Üstelik bir de yetimim var.'' dedi. Aleyhisselatu selam. yetimin malından ye. Ancak bunu yaparken ne israfa kaç, ne aceleci ol, ne de kendine mal et.'' buyurdular. 5768 Yetimin Vasisi, H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselamdan iki şey öğrendim. İhtilamdan sonra yetimlik kalmaz. Geceye kadar gün boyu sessiz durmak yoktur. 5769. Vadi T. Z. Cabir bin Abdullah An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bahreyn'in sadaka malı geldiğini sana şöyle şöyle avuç avuç vereceğim." dedi ve kere eliyle gösterdi. Bahreyn'in malı gelmezden önce ve vesselam vefat etti. Mal Hazreti Ebu Bekir'e gelince, bir münali ile halka şöyle ilanda bulundu. Kime Resulullah'ın bir vadi veya bir borcu var gidiyse bana gelsin. Cabir der ki, ben hemen Hazreti Ebu Bekir'e biallahu anhaya gittim ve Resulullah ve vesselamın, Bahreyn'in sadaka malı geldi mi ben sana şöyle şöyle vereceğim deyip üç kere iki eliyle işaret yaptığını söyledim. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir bana derhal verdi. Cabir der ki. Bundalı sonra da Ebu Bekir'e rastladım ve yine istedim. Ama bu sefer vermedi. Sonra tekrar ona geldim. Yine vermedi. Sonra üçüncü sefer geldim yine vermedi. Ben de. Sana. Bir geldim vermedin. Sonra bir daha geldim yine vermedin. Bir kere daha geldim yine vermedin. Ya bana verirsin. Ya da seni bana karşı cimri bileceğim dedim. Bunun üzerine. Bana karşı cimri bileceğim dedin. Cimrilikten daha kötü hangi hastalık var dedi ve bunu üç kere tekrar etti ve devam etti. Ben seni reddettiğim her defasında içimden sana vermek istedim dedi. Bana bir avuç avuçlayıp verdi. 5.770 Vati Muhammed İbn-i anlatıyor. Cabi i̇bn Abdullah'ı dinledim. Diyordu ki. H. Z. Ebu Bekir e geldim. Ebu Bekir bana birkaç avuç avuçlayıp verdikten sonra bunları bir saydirdi. Ben de saydım. Hepsi 500 taneydi. Hazreti Ebu Bekir. Bunun iki mislini al dedi. 5.771 Vekalet Hakim İbn-i Hizam Allahu. Allah'ın An anlattığına göre Resulullah ve Selam, kendisine bir dinar vererek kurbanlık bir koç almaya gönderdi. Çarşıdan bir dinara bir kurbanlık satın aldı. Ancak onu beriye gelince iki dinara sattı. Geri dönüp bir dinara bir koç satın aldı. Böylece Resulullah aleyhissalatü vesselam'a re bir dinar ve bir koç da geldi. Resulullah dinarı tasadduk etti. Hakime de bu ticaretinde mübarek kılması için Allah'a dua etti. 5772 Vakıf, i̇bn Ömer Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. H Z Ömer radıyallahu anh Hayber'de ganimetten bir arazi sahibi oldu. Bunu tasadduk etmesini emreden bir rüyayı üst üste üç gün görmesi üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek Ey Allah'ın Resulü! Ben Hayber'de bir tarlaya sahip oldum. Şimdiye kadar yanımda böylesine değerli. Bir arazim hiç olmadı. Bu tarla için bana ne emir buyursunuz diye sordu. Aleyhissalatü vesselam. Dilersen onun aslını Allah için hapset ve gelirini tasadduk et buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an araziyi tasadduk etti ve aslının satılamayacağını ve satın alınamayacağını, varis olunamayacağını, hibe edilemeyeceğini söyledi. Ravii der ki, Ömer bu araziyi fakirlere, akrabalara, kölerere, Allah yolunda harcamalara ve yolculara bağışladı. Bir rivayette misafirlere de denmiştir. Onun işlerini üzerine alının ondan maruf üzere yemesinde veya bir dostuna yedirmesinde bir beis yoktur. Yeter ki, malı kendine sermaye yapmasın. 5773 Vakıf, Yahya İbni Said anlatıyor. Abdülhamid İbni Abdillah İbni Abdillah İbni Ömer İbni Hatta Allahu Anh'ın Hazreti Ömer'in sadaka kıldığı arazinin vasfiyesini bana istinsah verdi. Şöyle yazılıydı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, Allah'ın kulu Ömer'in semşinam arazi hakkında yazdığı vatriya namedir. Burada Raviy Yahya İbn Said Hazreti Ömer'le ilgili haberinde Rafi'in İbni Ömer'den naklettiğinin benzerini anlattı ve bir malı kendinin kılmaksızın dedi. Yine o vatriya nemede şu da vardı. Mütevellinin ihtiyacından sonra onun mahsulünden her ne artarsa Sayılan diğer ödeme mahallerinde başka dilenciler ve yoksullar içindir. Devamlı der ki, kıstayı aynen nakletti ve dedi ki, Sam'in velisi dilerse, oranın mahsulünden ödeyerek köle satın alıp, arazinin işlenmesinde kullanır. Bunun muayyip yazdı. Abdullah İbn Erkam şahit oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Allah'ın kulu mininlerin emiri Ömedin vasiyetidir. Eğer onu Ömer'de bir şey olursa, yani Ömer ölürse, Temş, Sırma, İmru, Ekva ve oradaki işleri yürütmek üzere bulunan köle, Hayber'de bulunan yüz hisse ve orada bulunan köle, Vadile, Kurada Muhammed aleyhissalatu ve selam'ın bana taamm olarak verdiği vaskın idaresi, yaşadığı müddetçe hafsa'ya aittir. Hafsadan sonra onun idaresi, hafsa'nın ailesinden veya sahibi birine aittir. O ki bu emvan satılmaz, satın alınmaz. Mütevelli, ihtiyaçtan artan mahsul dilenci, muhtaç ve akrabalardan münasip gördüklerine infak eder. Bu vaksın idaresini üzerine alan mütevelli'nin bundan yemesinde, yedirmesinde veya o paradan köle satın almasında bir mazur yoktur. 5774. Yemin kelimesi ve kendisiyle yemin edilenler. İbn Abbas. Rabbi Allahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam yemin teklif ettiği bir kimseye şöyle söyledi. Haydi! Kendinden başka ilah olmayan Allah'a kasem ederek o kimsenin yani iddia sahibinin sende hiçbir şey olmadığına yemin et. 5775 Yemin kelimesi ve kendisiyle yemin edilenler. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yaptığı yeminlerin çoğu şöyleydi. Kalpleri çeviren zata yemin olsun. Hayır 5776, yemin kelimesi ve kendisiyle yemin edilenler, Ebu Said radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam yeminde mübalı edince. Hayır, Ebu Kasım'ın nefsini elinde tutan zat Zülcelal'e emin olsun ki, derdi 5777, yemin kelimesi ve kendisiyle yemin edilenler, HZ Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Yemin ettiği zaman Resulullah ve Vesselam'ın yemini, hayır, Allah'a ıstı ifade ederim ki şeklindeydi. 5.778 Yemin kelimesi ve kendisiyle yemin edilenler, katile bin sayfı ki bir kadındır, Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir Yahudi uğradı ve, siz Müslümanlar Allah'a benzerler koşuyor ve şirke düşüyorsunuz ve diyorsunuz ki, Allah istedi ben de istedim. Yine diyorsunuz ki Kabe'ye yemin olsun. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu ve selam ashaba yemin etmek istedikleri zaman Kabe'nin Rabbuna kasem olsun demelerini ve Allah istedi sonra da ben istedim demelerini emretti. 5779. Kendisiyle yemin edilmesi yasak olanlar. İbn Ömer Radiyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Hazreti Ömer Radıyallahu anh babasını zikrederek yemin ettiğini işitmişti. Allah Teala Hazretleri sizleri babanızı zikrederek yemin etmekten nehyetti. Öyleyse kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun buyurdu. 5780 kendisiyle yemin edilmesi yasak olanlar, yüreğde Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, kim yemin eder ve İslam'dan beri olayım derse, eğer sözünde yalancı ise, dediği gibi olur. Yalancı değil de gerçeği söylemişse, İslam'a salim olarak dönemeyecektir. 5781, kendisiyle emin edilmesi yasak olanlar, yüreğde Rab'i Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim emanetle emin ederse bizden değildir. 5782, kendisiyle, yemin edilmesi yasak olanlar, İbrahim Nihai merhum anlatıyor. Biz çocukken, Büyüklerimiz bizi şehadet ve ahl ile yemin etmekten men ederlerdi. 5783 Kendisiyle emin edilmesi yasak olanlar, Yüreğde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kim emin eder ve, İslam'dan beri olayım derse, Eğer sözünde yalancı ise, Dediği gibi olur. Yalancı değil de gerçeği söylemişse İslam'a salim olarak dönemeyecektir. 5784 Yalan Yemin İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Kim? Mahkeme gereği. Yapması icra eden bir yeminde yalan yere yemin ederse bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur. 5785 Yalan Yemin İbni Mesud radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam. Kim Müslüman bir kimsenin malı hakkında yalan yere yemin ederse, kıyamet günü Allah'la karşılaştığında onu kendisine karşı gazablanmış bulur buyurdular. Sonra Resulullah ve Vesselam bu sözlerini tasdik eden ayetleri Allah-u Teala'nın kitabından okudular. Ahir zaman peygamberine iman hususunda Allah'a verdikleri ahdiyi ve ettikleri yemini, Az bir dünya malı karşılığında değiştirenlere gelince, onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Kıyamet gününde Allah onlara ne bir hitapta bulunur, ne rahmetleriyle nazar eder ve ne de onları temize çıkarır. Onların hakkı tek acı bir azaptır. Al-İmran 77-5786 Yalan Yemin, İyaz İbn-i el-Harisiz adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, kim Müslüman bir kimsenin hakkını yemin ile ele geçirirse artık onun için cehennem vacip olmuştur. Allah Teala ona cenneti de mutlaka haram kılmıştır. Ey Allah'ın Resulü! Az bir şey olsa da mı diye sormuşlardı. Misvak ağacından bir çubuk bile olsa cevabını verdi. 5787 Yemin'in yeri H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Tüm binberimin yanında kim günaha sebep olan bir yemin ederse, hatta bu, yeşil bir misvat çubuğu için dahi olsa, mutlaka cehennemdeki yerini hazırlamış olur. 5788 Yeminde istisna, i̇bn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, kim yemin eder ve inşallah derse istisna yapmış olur. Dilerse rül eder. Dilerse hanis olması mevzu bahis olmadan terk eder. 5789. Yeminde istisna. Hz. Ebû Hurere diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki Süleyman Aleyhissalam bir gün bugün kesinlikle 90 kadınıma uğrayacağım. Hepsi de Allah yolunca cihat edecek bir yiğit doğuracak dedi. Arkadaşı veya melek ona İnşallah debari bari uyarısında bulundu. Ama Hazreti Süleyman inşallah demedi. Söylediği gibi, o gün, bütün hanımlarına uğradı. Kadınlardan sadece biri hamile kaldı. O da yarım insan doğurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam sözüne devamla. Nefsimi elinde tutan zata yemin olsun. Eğer Süleyman Aleyhisselam inşallah demiş olsaydı hepsi de Allah yolunda atlı olarak cihat eden çocuklara sahip olacaktı buyurdu. 5790 Yemini bozmak H.Z. Ebu Hurer'e Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki Kim bir şey hususunda yemin eder. Sonra da hilafını daha hayırlı görürse derhal kefaret yemininden vazgeçsin ve yemin ettiği husustan daha hayırlı olanı yapsın. 5791 Yemini bozmak. Hz. bu Musa Rabiy Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ben Allah'a yemin ederek söylüyorum. İnşallah herhangi bir şey yemin edince yeminimin aksini yapmayı daha hayırlı görecek olsam yeminimi kefaretler hayırlı gördüğüm şeyi yaparım. 5792 Yemini Bozmak H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. H.Z. Ebu Bekir Allahu an. Aziz ve Celil olan Rabbimiz yemin kefaretini indirinceye kadar yaptığı yeminlerinde hiç hanis olmadı. Ayet inince dedi ki Artık bir yemin edip sonra aksini yapmanın daha hayırlı olduğunu görecek olsam Yeminim yerini bulsun diye direnmem derhal daha hayırlı gördüğüm hususun yapar. Yeminim içinde kefaret öderim. 5793. Niyet. Ebu Hurerâ rivâyahı Allahu an anlatıyor. Resûlullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Yemin, yemin isteğinin niyetine göredir. Bir diğer rivayette: Senin yeminin arkadaşının seni kendisiyle tasdik ettiği şeye göredir denmiştir. 5794. L T. Z. Ayşe anlatıyor. Şu ayet kişinin kullandığı vallahi hayır, billahi evet gibi sözler sebebiyle nazil olmuştur. Mealen. Allah yeminlerinizde kasıtsız olarak yanılmanızdan dolayı sizi mesul tutmaz. Fakat ettiğiniz yeminleri bozmanızdan dolayı sizi mesul sar. Bozulan bir yeminin kefareti ise. Maide 89-5795 Tevbiye Süreyf İbn-i Hanzala radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a e gitmek üzere yola çıkmıştık. Beraberimizde Vahid İbn-i Hücre radıyallahu da vardı. Yolda onu, bir düşmanı yakaladı. Herkesi yemin etmeye zorladılar. Ben, o, kardeşimdir diye yemin ettim. Bunun üzerine onu serbest bıraktılar. Resulullah'a gelince olup biteni anlattım. Önümüzü kesen grup herkesi yemine zorladı. Ben de onun kardeşim olduğuna yemin ettim dedim. Doğru söylemişsin. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir buyurdular. 5796 İhlas, İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. İki kişi Resulullah ve vesselamın huzurunda murafa olundular. Resulullah ve vesselam müdeyden davacıdan ve yine delil. Şahit talep etti. Adamın beyinesi yoktu. Bunun üzerine davalıdan yemin talep etti. O, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a kasem etti. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hayır. Sen iddia edileni yaptın. Velakin la ilahe illallah sözündeki ihlas sebebiyle mağfiret olundun buyurdu. 5797 Bıcaç. H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Biz öne geçecek sonuncularız buyurdular. Keza birinizin ailesine karşı yaptığı yemininde inatlaşması. Allah nazarında Rab farz kıldığı kefareti ödemesinden daha ağır bir günahtır buyurdu. 5.798 Kefaret H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, sizden, kim imin eder ve yemininde, lat ve uzlayakasen olsun, derse hemen, la ilahe illallah desin. Kim de arkadaşına, gel seninle kumar oynayalım derse hemen bir şeyler tasadduk etsin. 5799 Kefaret Sat-i'n-ebi Vakkas adıya Allah'u an anlatıyor. Bir grup kimse, bazı şeyleri tezekkür ediyorduk. Ben o sırada cahiliyeden yakın zamanda çıkmıştım. Lat ve uzla kasem olsun diyerek emin ilverdim. Arkadaşlarım bana. Söylediğin şey ne fena. Çirkin bir söz ettin dediler. Ben hemen aleyhissalatu vesselama gelip durumu anlattım. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Şeriksizdir. Arıs ve semanın mülkü ona aittir. Bütün hamdler de onadır. O her şeye kadirdir de. Sol tarafına üç kere üfle. Taşlanmış şeytandan Allah'a. Sığın. Sonra bir daha bu çeşit emine dönme buyurdular. 5800. Nefisle ilgili edebe giren hadisler. i̇bn Abbas Rab'iyallahu anhuma anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu ve selamın terkisindeydim. Bana şu nasihatta bulundu. Yavrum. Allah'a karşı emir ve yasaklarına uyarak edebini koru. Allah da seni dünya ve ahirette korusun. Allah'ı ne üzerindeki hukukunu koru ki onu karşında dünya ve ahiretin fenalıklarına karşı hami bulasın veya önünde demişti. Boylukta Allah'ı tanı ki, darlıkta da O. Seni tanısın. Dünya ve ahiretle ilgili bir şey isteyince Allah'tan iste. Yardım talep edeceksen Allah'tan yardım bile. Zira kullar. Allah'ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için bir araya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar. Allah'ın yazmadığı bir zararı, sanar vermek için bir araya gelseler, buna da muktedir olamazlar. Kalemlerin mürekkebi kurudu ve sayfalar bürüldü. Sen, yakini bir imanla, tam bir rıza ile Allah için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış. Şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde, sabırda çok hayır var. Şunu da bil ki nusreti ilahi sabırla birlikte gelir. Kurtuluşla sıkıntıyla gelir. Zorlukta da kolaylık vardır. Bir zorluk iki kolayla asla galip çalamayacaktır.